Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı cemaatle kılmanın kuralları, usulleri. Cemaat toplama anlamına geliyor. Namazın cemaatle kılması da toplumsal ibadetlerine geçiyor. İslam'da hac gibi, cuma namazı gibi, peşakir namaz gibi ibadetler toplumsal olarak yapmıyor bunlar. Bunlar İslam ülkedeki gücünü, birliğini, kuvvetini gösteriyor. Cemaat namazı kılmanın tabi sevabı da fazla oluyor. Hadis-i had Şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Sıratül cemaati bir vakit namazı, yani farz namazı cemaate kılmak en fazılı da eftaldir, daha üstündür. Müsaati fezliye tek namaz kılmaktan tek başına üçtiğine dereceten 27 derece kat daha üstündür. Demek ki bir kişi bir vakit namazı eğer tek başına kılarsa namaz alışabı konuyor derin bir milyon sevabı aldı. Eğer bu kişi yanına bir kişi daha bulabilse de cemaate ne oluyor? 27'ye katlıyor namazan. 27 tane o vakitte kılmış kadar sevabı alıyor kişi. Bunun tabi bir anlamı da var şimdi. Cemaat iki türlü oluyor. Cemaat İslam'da toplumsuz ibadette bir günlü beş vakit namazda her mahallede her meşrede okunuyor. Tabi evde de Bir de hafta cuma namazı daha büyük toplum. Üçüncüsü de yılda bir defa hac mevsiminde Arafat'ta toplanma. İslam'da ilk cemaat cami Medine'de yapıldı. Mekin-i Mükerreme'de e, cemaatı tabi gizli kılıyordu. mekin Mükerreme'de bir araya gelmiyordu. mekin Mükerreme'de. Medine-i de ilk olarak yapılan iş cami inşaatı oldu. Cami tamamlanınca orada namaz, beş dakika namaz cemaate kılmaya başladı. Fakat bunun tabi anlamı o zaman çok büyük ama Yine büyük tabi. Neden? Hele o çağda o dönemde insanı arasında çok bir ayrım sınıf farkı var insanı arasında. Lihazsa o dönemde köle olduğu için köle ile köle sahibi efendi kesin bir bulunmazlardı. Mutlaka Bu köle arkada olacak. Fakat Medine de ilk mescid cami yapılıp da Cemaatımız başlayınca bütün bu öf adetler yıkıldı birdenbire. Köle efen ayrımı olmadı. Kabile Reisi, aşiret Reisi, asil zade, yengi hep bunlar kalti bunlar. İlk gelen ön safa oturdu. Arkadan gelen patron veya da köle sahibi o daha arkaya oturmadı. Yani omuz omuza aynı safa gelerek. Yüce olarak dünyada, yeryüzündeki dünyada yeryüzünde böyle bir dini bir kardeşlik, eşitlik, dayanışma, yardımlaşma camide olur mudur Gerçekten eğer beşikte namaza daha önem verilebilse. Ülkenin diriliği de ancak camide, camatta bu pekliş olur. Ancak insanları beleştiren işte cami cemaattır. Ürkü ne olsa olsun, rengine ne olsa olsun, sosyal faati ne olsa olsun Müslümanlara bir araya getiren, beleştiren, omuzunu yapan ancak ki camilerdir. Namazı cemaate kılman hükmü nedir şimdi? Cuma namazını cemaatle kılmak farzdır. O tek başına kılınmaz. Kimlere cuma namazı farz ise onlara mütehab bir araya gelip de Cuma'yı cemaati kılmaları farz oluyor. Beş vakit namaza gelince bu da Hanefi mezhebinde vacip derecesinde sünnet-i müekket. Müekket gayet kuvvetli sünnet anlamına geliyor. Ki vacip, teriki caiz olma anlamına geliyor. Demin yani Hanefi mezhebinde, peşeket namazı, cemaati kılmak, vacip derecesinde, sünneti müekkel. Şarfide ise, farz-ı kifaye, cemaat, farz-ı kifaye. Bir beldede, eğer bir cami mescidde, cemaat namazı kılmazsa onun hakkında hepsi günahkır oluyor ve fasık oluyorlar. Ama bir camide bir beldede cemaat kıldı mı? Yani cemaat namazı gibi o zaman diğer meşritte hem de kılınması sünnet oluyor. Tabi şimdi cemaat kılma için iki şey gerekiyor. Bir imam bir de cemaat. Şimdi imam kimler olabilir ve cemaatın durumu nedir nasıl olması gerekiyor? Buna bakalım inşallah. Tabi ileride buru açacağım inşallah. Yani hemen baştan söyleyeyim inşallah insanın evinde de bu namazları cemaate kılabilir, kılması gerekir evinde de. Konu inşallah biraz da gelecek inşallah. Daha ayrıntılarıyla. Genelde şöyle bir algılama var yanlış olarak tabi. İşte bir imam olamam diye halk arasında. Evet bir sen camiye mu olamamak o tabi Allah'ım. Ama evinde imam olabilir herkes böyle. Şimdi bakalım inşallah. İmamın işte neresi şartları? Şurutul imameti. İmam olmanın şartları. El-İslam'ı birincisi en başta olanı o kişinin önce Müslüman olması, İslam inancı ile ters düşmemesi. Yani İslam dışında, başka bir ideoloji ses İslam dışında, İslam karşıtı. Bu kişiyi her ne kadar dili ile e, kirme söylese de Allah'a katı Müslüman Sayın Muhterem. Önce inanç yönünden bu kişinin Müslüman olması. İkincisi vel bulugu erginiş çağına ermiş olması. Demek ki bir çocuk eğer buluğa ermemişse o çocukta imam olup namaz kılıramaz kimseye. Yani evde annesine kıldıramaz. Neden kıldıramıyor muhtemelen bir çocuk buluğa ermeyen çocuk? Bir çocuk bülüğüne ermeden önce ona namaz farz olmuyor. Onun kıldığı namaz nafi namaz deniyor buna. Halbuki ya annesi olsun, başkası olsun, yetişen kişi namaz farzdır. Demek ki farz kılan nafi uyamıyor. Bunun için muhteremler birinci şart imam olmanın Müslüman ikincisi de bülüğü çağına ermiş olması. Üçüncüsü vel aklı akıllı olması. Yani bunak olsun, doğuştan böyle akıl hasası olsun, ya son olsun, böyle bir insanda imam olamıyor. Ve züküreti ve imam olan kişinin erkek olması da şart. Kadın imam olan bir cayiç değil. Ve kraliç bir de namaza yeteri kadar okumasına bilmesi de şart. Nedir yeteri kadar? Tabii en azından başta Fatih Şerif geliyor. Bu okunması farz ve vacip. Nasıl göre değişiyor? Bu konu soracağım inşallah. Demek ki bir kimse Fatih Şerif ile birlikte birkaç tane de Kısa süreyi bile ezdirebilirse bilirse ama bunları da öğrenirken de güzel bellerse yani harflerini yanlış okumaksa bunları ve altıncısı da ve altın selameti minel azari, özürden de salim olması, özür sahibi olmaması. Demek ki bir kişi camide görevli imam olsa bile, eğer bir özür sahibi olsa, mesela kanı dinmiyor, işte yaraslan ciratı akıyor, bunlar özür bunlara deniyor, özür bunlara. Bu kişi tabi ne yapacak? Özürü devam ettiği halde, her vakitte abdestini alır, kendi namazını kılar, imama uyar, imam olamaz ama bu kişiden. Evde bir erkek hanımı ile cemaat yaparken burada bir incelik var muhtemelenler. Eğer hanımı hafız ise hanımı ya da hafız değilse de ama Kur'an-ı okuması kıraati çok güzelse. Işte. Yani harfleri çıkarabiliyorsa e, tecrübü güzel işte. buna karşı eşi, kocası eğer ki Kur'an'ı güzel okuyamıyorsa yani harflerde şunda bunu tutulup da hakkını veremiyorsa o zaman bu eşliğine hanımına imam olamıyor muhtemelen. Yani ümmü müyü caizdir. Ama Kur'an-ı Kerim'e çok zorken kişi olunca onu imam olamaz. Şimdi demek ki bu altı şart içinde bulunursa bu kişi imamlık yapabilir. Bunlara tekrar belirteyim inşallah altı şart. İlk şart Müslüman olmak. Bülü çağına ermiş olmak, akıllı olmak, erkek olmak ve namazda, namazda boğulmayacak derecede kıraatı olması, yani Fatih'i kısa söyleyebilmesi, bir, bir de o anda özür sahibi olmaması gerekiyor. Bu şartlar kimde bulunursa o kişi imam olabilir. Şimdi gelelim bir de inşallah. imama uyumanın şartları. Bir kişi imama ne gibi şartlarla uyabilir? İmama uyumak şartları şimdi. Vöşt iktidai e bunu başlamadan söylüyor. İmama şartları. Bir niyet-i muktedî helem-i tâbi İmam uyan kişiye Arapça muhtedi deniyor. Bu kişinin namazda farz namazında yani imama uydum demesi şart. Tabi erkek olsun, hanım olsun farz namazı. Zaten cemaat anlamı yani farz namazle bağlantılıdır. Farzı bitten sonra herkes serbesttir. Yani zikru kum o da tesbih çekmede herkes serbesttir böyle. Bunlar cemaati bağlamaz bunlar. Demek ki bir kimse farz namazında e, cemaate geldiği halde eğer niyetinin sonunda uydum şozun imama ya da uydum imama diye niyeti buradaki imamı kastetmezse, imama uymazsa on namazı geçerli olmuyor muhtemelenler. O kıllı namazın iadesi tekrar o kişiye farz oluyor ve niyetin imameti şartın liktah nisaiyi. İmamın da eğer cemaatte hanımlarda varsa, imamın da imamlığa niyetmesi şart bu sefer. Yani en imamın limen tebiatli ya da Türkçe olarak da bana uyanlara imamlığa niyetim demesi gerekiyor o seferinde. Bir şartta وَتَكَدُمُ الْإِمَامِيَ عَلِلْ مُؤْمُنِي bir بِعَقِبِهِ İmamın cemaatin önünde olması da şart. Eğer cemaattan biri imamı geçerse, geçerse o kişi namazı bozulur mu? Velev ki yer daha da bir şey olsa da, ya da tek başına kılarken imamı uyan cemaatin, ayağının öfçesi topuğu, İmam ayağın gelişte oldu mu bu değil olabiliyor, yeterli oluyor. Muhtemelen. Tekrar bu konuya geçelim inşallah. Demek ki imamın önde olması da bu da şarttır. Lâ ikûn imâmı ednâ halen minel me'mûmiyeh. Bir de imamın cemaattan aşağı durumda olmaması gerekiyor kıl namazda. İmamın kıldığı namazın cemaatini kıldığı namazdan daha aşağı olmaması gerekiyor. Bu nasıl? Tavaşma gerekiyor bunu. Bir Müslüman yolcu seferi bir kimse bulunduğu yerden 90 kilometre ya da daha fazla bir yere gitmek niyetiyle evinden çıkıp da çıktığı köy kasabanın mamur bellerine geçten sonra bunun seferi durumu başlıyor. Böyle bir seferi olan kişi gittiği bir yerde eğer imamlığa geçirilirse olur ya meşhur hafızdur, alim şudur budur, bir yere gitti. Gittiği yerde bu kişi dört tekağı bir namazda farz namazında eğer imamla geçirilirse ne olacak şimdi bak muhteremler bu kişinin, bu seferi olan kişinin iki rekatta selam vermesi gerekiyor cevabını kalkıp tamamlaması gerekiyor eğer seferi olan bir imam unutur da normal dört rekatta kılarsa ne olur onun namazı tamamdır cevabını bozulmuştur Neden bir muammaz çıktı orta Mesela şu muhteremler. Bir kişi sefere iki, ona dört rekat namazlar, iki rekat farz oluyor. Bunun kıldığı üçünün önü rekatlar, bunun üçünün nafileydi. Çocuk gibi, sabih gibi. Cemaate fazla, Yani farz muhteremler. Bu defa ne olmuş oluyor? Farz kılanların nafile kılana uymuş oluyorlar. Bunun için cemaat namaları bozuluyor Bunu dikkat edin Müşşah'la cemaatimiz. Olur, olabilir bu şekilde. Ee, bazı yoldaki meşritte de olabiliyor bu. Durakları olabiliyor. Mesela kişi seferidir. buradan geliyordur. Bir de var ki yakından giden kişi var mesela. E, cemaat oluyorlar orada. Ya oluyorlar. Demek ki sefer olan bir kişi dört tekeri farz unutarak İki de şeyh mecazı 4 kılasenli oluyor. Kenamızı tamam mıdır ama? Tamamdır. Cevalikme bozuluyor. Bir şartta da, lae künur İmam-ı gayre farıldığı Bir de imamın kıldığı farz namazı ile cemaatin kıldığı farz namazında aynı olması şart. Nasıl aynı olması şart? Bu kaza namazında olur muhtemeler. Mesela bir vakit namazı cemaate kıldırırken imam bir yanlışlık yapmış, namazı bozulurken yanlış yapmış imam. Ya da imam abdisi var zandı ile geçmiş, namazı kıldırmış. Aklına gelmedi ama. Örnek mesela yatsı namazını. İmam hiraba camiye geldi. Abdesti var zannederek kendisini minağa geçti, namazını kıldırdı. Eve gitti, yatacak aklına geldi. Akşam olursa ben dedi, tuvalete girmiştim. Abdestimi almadım, namazı kılırdım. İmamın namazı olmayınca cemaatimiz olmuyor o saat nasımız. Cemaatimiz budur böyle. Şimdi namazı gerekiyor. Yemeğe fena yapacak. Ersi günü mesela, tabi yaz cemaat çoğu sabah gelmiyorlar ülkemizde. Ne yapması gerekiyor? Ersi günü yas namazında cemaata durumu süremesi gerekiyor. Ey cemaat! Dün akşam burada kimler varsa yatsıyı kılanlar, durum böyle böyle yası gerekiyor. Bunun üzerine imamı uyarlar, yatsı namazını hep beraber kazataylarla muhteremden. Neden? Hepsinin kazası aynı vaktin kazası. Bu da böyle. Ama bunun dışında bunun dışında mesela cemaat, 3-5 yıl normal kaza kılıyorlar. Bunu cemaat yapamazlar. Çünkü birin kazası 3-5 yıl önce, önce karmaşık kazalar. buna cemaat yapamazlar mı? Denemler. Kaza namazının Aynı kaza olursa cemaatle kılması, peygamberimizin arasından bize herhamdülillah sürediyor muhteremler. Yani asıl sahada denilen o kısa dönemde herhamdülillah orada her şey yaşanmış, uygulanmış herhamdülillah. Peygamber Peygamberimizin madretleri bir sefer dönüşünde, Tab o seferde yani cihat, Dönüşünde gecesinden sonra herkes aşırı yorulmuşlar. Artık kimsenin dev bile gitmeyi gücü kalmamış kimsenin. Da yeğerler de var. insan düşüyorlar. Hem cihattan geliyorlar, uzun yoldan geliyorlar. Açlar tabi sus kendilerde, uykusuz kendilerde. Böyle ki Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri içimizden biri nöbetçi kalsın da bir mala verelim de bir uyulamaz bir şey buraya. Bu şekilde artık yol devamı imkanı kalmamış. Hazreti bir Habeşi o ortaya fırladı. Ya Allah hepiniz yatınız ben sizi beklerim. O uykusuzluğum yanıktı, aşıktı. Yani böyle. Hak aşıkı, yanıktı. Ateş gibi yanardı. Uykuyamaz o fazla. adam uyku yapan hütubettir, nemdir beyindeki. Peygamber Bilal'a baktı. Şöyle dedi. Ya Bilal sen de uyuyacaksın. Uyumam yarası yolda. Kendin tam göğüne kendisin ben işte. Peygamber tekrar baktı ona. Ya Bilal sen de uyuyacaksın. Ya, uyumam dedi. Böyle. Yattılar. Peygamber tam yattı. Ayrıca Mazretleri yattı uykuya daldı bunlar. Öyle derin uykuya daldı bunlar. Hasi Bilal da oturduğu yerde bir deve yaslanmış. Çöken deve yaslanmış. Allah'tan zikriyle Kur'an'a meşhur oluyor. Hiç aklına gelmiyor tabii. O da elinde olmadan uykuya dalmış, oturduğu yerde deve yaslanarak derken sahabeden biri bir uyandı, sahabeden bir uyandı biri Baktı ki güneş doğmuş çıkmış, yandakine ayı bak, güneş doğmuş, namazı kaçırmıştı fazlaktini. O yandakine derken hasemim yanlarında mi hasemim? Duyunca hasemim erkenden kopardı o teşkini Fatih amdar. Ha bugün böylece tekrar kalktı. Ya Bilal, ne oldu? Ya Rusiyyallah, bilmiyorum ilk defa böyle oldum bu şekilde. Peygamber şöyle buyurdu bakınız. Allah'a bağışlayıp ruhumuzu aldı. Huzurunu aldı ve ruhlarımızı böyle buyurdu. Böyle. Hem oradan kalktılar. Orada namazı kılmadılar. Peygamber şöyle buyurdu. Burada biz namazı geçirdik. Burada kalmayalım. Buradan gidelim. ama başka kılalım. Demek ki bakınız. ne olsa bir gafet bir olsun. bu tekettiler, ettiler. İleri gittiler. Mola verildi. Deve emriyle Hazibiral ezan okudu derler. Ezan okudu. Sabahın seherle kıldılar orada derler. Hazibana kama getirdi. Fazlın cemaate kıldılar ve Peygamberimiz sesle okudu orada. İşte bu olay bu olan meseleler müşteyinin müşteyitin recsin ya ekmek olmuş derecen Yani bir namaz kaza kaçta nasıl olacak? Nasıl olması gerekiyorsa Hepsi bundan meydan çıktı. Demek ki aynı kazıya namazı bırak kaçıranlar cemaate kılabiliyorlar. Sabahımızı kaçarsa ne oluyor? Öğleye kadar kılınırsa sünneti ve abire kılınabiliyor. Bunda ezan kavmeti gerekiyor ve sesi okunabiliyor. okunabiliyor Demek ki şimdi konumuz şu muhteremler. Cemaatın İmama uyumalarını şartlarıydı konumuz, dağıtmanın konuyu. Başla alayım yine inşallah. Biri, cemaatin imama uyma niyet etmesi gerekiyor. İmama ni uydum niyeti yapmasa, namletin kalkan olmaz. İmamın da eğer cemaat haramlar varsa, onlar da niyet ederek niyet etmesi gerekiyor. Ve imamın cemaatın önünde olması gerekiyor. İmamın namazı, cemaatın aşağı olmaması gerekiyor. Yani farz mahafet olması gerekiyor. Bir de aynı farzı kılmaları gerekiyor. Aynı farzı kılmaları gerekiyor. Yanlış şu olabiliyor. Cemaatın namazı farz olup, imamın namazı farz. İmam Tanrım farz namazı kıldırırken e, cemaat namazı nahrı olabilir muhteremler. Nasıl olabilir bu? Şöyle olabilir, bir kimse öğlen namazını ya da yatsı namazını evinde, iş yerinde veya başka bir meşitte cemaate kılmış. Bu kişi başka bir camiye gitti. Ocağına mesela bir sohbet bir şey var akşam. Onlar cemaate geç kalmışlar cemaate. Fars kılıyorlar. Bu kişi öğle namazını ya yani yastı namazını cemaate kıldığı halde imama uyabilir. İmamın ki şimdi burada üstün fars nafile kılıyor. Ama sabah namazı, ikin namazı, afşa namazında bunları kılan ki imama uyanmak müthelenler. Bakın şimdi. Sabah uyamaz. Neden sabahın farsından nafile kılınmaz? İkinden sonra nafile kılınmaz. Akşam 3 rekattır, 3 rekattır nafile olmaz muhteremler. Bir şartı da şimdi, cemaatine uyumasının bir şartı da, ittihadün mekâni, Mekan aynı mekân olmaları gerekiyor, fark olmaları gerekiyor, Tek <gülüyor> beniyma hayatın arada bir duvar olsa, arada bir duvar olsa, imkâne kasiren bunu kâmeti daim duvar. Eğer kısa bir duvar varsa, bu da gene caizdir. fi babun ev küvetün mümkün husûli ile imamin vâtin uzun razi badek özetleyen muhteremler, Şimdi bu şart şu önemli bir şart muhteremler. Özellikle teravih namazlarında yanlış yapılıyor, yanlış yapılıyor. Bu şarta uymayan cemaatin namazı olmuyor muhteremler. Nedir bu da? İmamı uyan kişi camide, mescitte, evde, yolda. Ne yapacak? Arada bir duvar olmayacak. Yani yüksek duvar olmayacak. Mesela yanda ayrı bir oda var. Diyelim ki bu kişi cemaat imam uyan kişi ya imamı görecek ya da imam uyan cemaati görmesi şart mıdır bakınız. Ya da imamın sesini duyacak. İmamın doğal sesini duyacak ama öyle yerler mesela teravih kılıyorlar ayrı bir oda ayrı bir bölüm Duvar örülmüş, arada kapı yok. Hatta arada kapı bile olsa eğer kapı kapalı olsa yine geçerli olmaz terabele. Kapı açılması gerekiyor arada. bir de mesela caminin altı ayrı bir bölüm olursa orada kadınlar namaz kılarlarsa namazda kısıt olmuyor terabele. Olmuyor bu şekilde terabele. Şimdi Adı cemaatimiz diyorsunuz, imamın dışında müezzin vardır. İmamın dışında. Müezzin. Müezzinin üç tane görevi var. İkisi asli, biri talih. İki aslı görevi var, aslı görevi var. Nedir bunlarda? Ezan okumak, kavme getirmek. Her camide okuması sünnettir. Her camide. Yani bir insanın ezan okuması, insanın, kişinin bu sünnettir. İşte müezzinin birini görevi budur. Ezan okumak. İkinci görevi, kavme getirmekte muhteremler. Müezzin farzlamadığı için kavme getirirken cemaat beklerler. Ne zaman ayağa kalkılır? Müezzin olan kişi, Hayyya ales sala deyince, ayağa kalkır muhterem. Bakınız. Yani bu kurallarda çok Yanlış uygulanıyor bundan muhtemelenler. Kimi de hemen ayağa kalkıyor, şu bu oluyor, karmaşık oluyor. Olmuyor bu şekilde. Demek ki müezzin efendi farz namazı için kâmete başlayınca, hayyâne salah deyince, ayağa alacaklar. Önce ayağa kalkma oluyor muhtemelenler. Ayak o zaman kalkıyor böyle şey. Sünnet namazına gelince, kimse kimse kaldırmaz. Kaldırmaz. Bu kimsenin görevi değil muhteremdir. Bir insan bir camiye gitti. O camide mesela okulmuyorsa, e, sohbet yapılmıyorsa, bir şey yoksa, yazıl okumak vakit girmişse herkes kalkan sönü kılar muhterem. Yani sönü kılması için işte mevzine, cemaati Allah'ın saldırması için bir de atıl muhterem. Yani kâvmete kalkılmaz, fazla kalkılmaz, kâvmetsiz. Ama sönü namazı neyse Allah'ın ben salli bir ismini bu. Vakit girdi mi, Ayak kalkıyor. Müezzinin üçüncü görevi, bu talih görevi. Bu gereğinde yapılır. Bu da nedir? Eğer cemaat çok olur da, imamın sesini duyamazlarsa, o zaman ne yapar müezzin? Tekbir alır muhtemelen bakar. Müezzin'e tekbir alır. İmamla beraber sesini duyurur. İşte, İmamı göremeyen olsaydı duyamayan ne yaparlar? Mezzinin ya da cemaatler birinin tekbiriyle namaz kılarlar. Yalnız burada bir şart var. Gerek o caminin görevli müezzini veya cemaattan yetenekli bir kişi. Cemaat kalabalık. Şart taşmış. O da tekbir alıyor. İmam'a beraber tekbir alıyor. Daima fen tabii ilk tekbir alıyor. Allah haberde alıyor. O tekbir alıyor. Bu kişi ilk tekbir alırken, Allahu ekber eğer ki o andaki kalbinden geçen niyeti cemaate bunu duyurmaksa namaza girmemiş olur bakın telefala Bu tekbir fazdır. İftah tekbir adı bu tekbir fazdır. Niyeti ne olacak? namaza girmeyi kendi amaçlayacak. Niyeti bu olacak. Allah'ın namazı girmiş olacak. Sesini yükseltir, cemaatı duyurur, asla amacı ama namaza giriştir. O anda namaza girmek amacı yok da, niyetin bir şey geçmiyor da, o anda bir dalgındır, gaflet de, Akınca da cemaatı duyurmak da sesi, iman tekrar aldığı da Allah ekber duyuruyorsa, bu kişi namaza girmemiş oluyor. Namazda olmayan bir kişinin teğvet namaz ka namazda olmuyor bak ben muhtemelen. Hatta bir imam sesli okurken, sesi okurken eğer yanlış olursa, esebeğe takıldı. Cemaat emri söyleyebilir müderrisler. Ama cemaatte olmayan başka biri söylerse İmam da onun sözüyle, sesi, sözüyle devam ederse, namazı yine bozulur muhtemelen bir şekilde. Yani cemaatten olmayan bir kişinin, imamın yanlışlığını söylemesi caizliğin söylerse, imam da onun sözüyle duyatırsa kıraatını, namazı bozuluyor, canlı namazı bozuluyor muhtemelen. Demek ki, tekbir olan kişinin mutlaka niyeti namaza giriş olacak, namaz olacak Şimdi gelen bazı cemaatimiz şöyle bir tabi fıkıla bağlaşmayan gerçekten çok cahilane bir iddia ortaya atıyorlar. Evet caminin altında namaz kılıyorlar ya da yandaki bir kapıdan namaz kılıyorlar ama efendim günümüzde hoparlör var diyorlar. Çatır diyorlar bence. Bunun olur mu muhteremler şimdi? şimdi şöyle ki cemaatimiz televizyon diyelim ki Mekke mükerremede bir vakit namazını canlı yayına bize veriyor Nakten veriyor Mekke mükerremede İmam Fadih Elm Kabe'nin yanında yemanlık yapıyor namaz kılıyor. bir televizyon bize bu nakten canlı veriyor uyumama uyulur muhteremler uyumaz değil mi? Neden? Televizyonda imam görünüyor ama imamın kendisi mi o? Değil, değil mi Hayali muhtemelidir. Hayali muhtemelidir. Aradaki görünüm gibi o da böyle muhtemelidir. Televizyon nokta nokta veriyor şekilde, nokta nokta muhtemelidir. Nokta nokta veriyor bu şekilde, veriyor böylece televizyon. Demek ki e, televizyondaki imam evet, tam aynı kendisi görürüz böylece. Ama kendisi değil ama. Hayali muhtemelidir. İşte hoparlördeki ses de imamın ses değil muhteremden. Şimdi insan mikrofonu var. Hoparlör muhteremden. Mikrofanda bir diyafram var. hoparlör diyafram muhteremden. Bu ne yapıyor? Bu ses eğitim akımı ile muhteremden gücü ile diyarlığa bir titrişim yapıyor muhteremden. İmamın ses değil muhteremden. Değildir. Demek ki hoparlardaki tekbirlerle cemaate uyulamak muhtemelen. Ama cami büyütürür mesela. Hoparlalar vardır ama kişi imamı görüyor. Cemaati görüyor. O normaldir bu. Ama kapalı bir yerde caminin altında, üstünde ayrı bir bölümde, kapalı odada namaz kılanlar cemaati göremiyorlar. İmanistan'ı duyamıyorlar. Bunlar yalnız hoparlarda namaz kıldarsam bu namazı olmuyor mutluluk. Olmuyor bunlar. Olmuyor. Ne gerekiyor? Bunların namazlarını kazatmeleri gerekiyor. Farz ve vaciplerini. Şimdi gelen bazı cemaatime inşallah namazı cemaat kılmak için bir üsumanın evinde de olsa ne yapması gerekiyor. Bir kişi evinde namazı camada kılmak istiyor. Neye böyle kılmak istiyor? E, hesabını çalmak istiyor. Haklı kişi. dire 27 kat oluyor böyle. Tabi camiye gelirse yoldaki adımına esabı var, günah dökülüyor. Cami esabı ayrı böylece. Şey. Ama bir kişi evinde, iş yerinde, tarlasında yolda bayırdadır. Namaz camada kılarsa yine bu. Cemaat sahabına erişim muhteremler. Cemaat olmak için ne gerekiyor? İmamdan başka bir kişi daha gerekiyor. Bu şart. bir kişi oldu mu cemaat oluyor. Velev ki, bakın, velev ki o bir kişi çocuk olsun yine caiz oluyor. Yani büyüşene ermeyen bir çocuk. Mesela kişinin evlul var. 10 yüzyılda gireşti mesela. Böyle. Yani namazı eren kişi ama onun yanına alır, namaz cemaat yaparlar. Yine bu kişi caman sem alır mu söylemeler? Hazreti Abbas vardır, abla bin Abbas da arusumda. Hazreti Abbas oğlu Hazreti Abdullah, yani Peygamberimizin amca oğlu oluyor. Bu çocuk yaşındayken, bu Hazreti abla bin Abbas'ın tedisi. Hasr-ı Meymûne Peygamberimizin zevcisiydi muhtemelen. Hazreti Abdullah Abbas'ın teyzesi. Hasr-ı Peygamberimizin Peygamberimizin idi. Bu çürükken de Hazreti Abdullah Hazretleri teyzesini çok söylemiş teyzesini. Oraya da sısık, orada yatan kalmış orada. Herhalde. Bir Yine bir gece Hazreti Abdullah teyzesi, evinde yatarken Peygamber o akşam oradaymış Hazreti abla çürüktüm diyor, anlatıyor hadis-i şerifte. Baktığımda Resulullah kalktı, namaz kılıyor diyor. Sesi peygamberimiz. Ben de kalktım diyor. Çürüktüm kalktım ben de diyor. Abdizim aldım diyor. Peygamberimizin sol tarafından durdum ben de diyor. Uydum Peygamber e, diyor. Peygamberin tuttu elinde tut beni peygamber baştan diyor beni. Beni sana geçirdi peygamber Şimdi buna göre ne gerekiyor? Demek ki bir kişi çürüt olsun cemaat oluyor. Ama sağında olması de şimdi, çünkü gerekiyor muhtemelen de. Gerekiyor. Eğer kişi hanımıyla kızıyla yani bir hanımla namaz kılacaksa, tabi hanım da mahrem olması gerekiyor kişiye, yalnız kızı kalacakları için. O zaman ne yapacaklar? O zaman hanımını yani kızını, hanımı yanına alamak derler. Ne yapması gerekiyor? Arkadan sahtması gerekiyor tek başına. Ama tam arka değil de hafif sağında olacak. Tam olmayacak böyle. Hocası mesela, babası erkek, önde, hanımı tam arkasında ama hafif sağında olacak böyle. Olacak böyle. Yani tek kişiyse bunlar böyle. Şey. Eğer e, hanımı yanında olursa namazı bozulur muhtemelen bu şekilde böyle. Bu şey olursa yine cemaat bu var. Şimdi gelelim iki erkek olursa ne yapacaklar? İki erkek olursa yani imamdan imamdan hariç, imam hariç de cemaat olursa ne yapacaklar imam Ebu ve göre imam orta önde olacak ikisi yanında sağa bir sağa solda fakat imam-ı azama göre imam-ı Muhammed'e göre ise imam önde olacak diri imam arkasında olacak cemaatın sağında olacak neden böyle diyorlar Hazreti Yusuf'a göre o Hazretim Mesuzu Kılı'nın namazını dan yani ediyor burada. Fakat Peygamber'in kılı namazı alıyor İmam Hazretleri demek ki cemaat iki olursa İmam Hazım Hazretlerin de diğer İmametin de ishahatine göre ne gerekiyor? İmam önde olacak, cemaatin bir tam arkasında öbür kişi ne yapacak? Cemaatin sağında olacak. Yani İmam ortalanınca ortalanınca. İmamın arkasına biri var, sağda biri var, solda boş kalacak. Eğer bir kişi daha cemaattan erkek gelirse, o sola duracak. Yine bir kişi geldi, önce sağ, önce sol. Bazı camide bile e, tek kanat oluyorlar. Halil ki buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Vesitül İmame buyuruyor, buyuruyor. İmamı ortalayın buyuruyor. buyuruyor. Ortalayın. Demek ki ne yapacak gelenecek ama bakacak hangi cana kanatta eksik yer varsa onu tamamlayacak kişi böylece. Tabi üç kişi olursa zaten sap oluyor. Eğer kadın varsa olacak muhtemelenler eğer kadın olursa muhtemelen arkada olacak böyle. Arkada olacak kadında. Eğer kadın gerek imamın yanında gerekse elektronik yanında Safa girerse girerse iş durum tehlikeli muhtemelen. Yani günümüzde bu Mekke'de çok oluyor muhtemelen böyle şey. Oluyor. Tabii oraya her giden kişi de bir belirli bir ilim okumuyor, bir seviş yok tabii kişilerin böyle şey. Herkes gidebiliyor oraya. E, zavallı hanımlarımız böyle hanımız hanımlar zavallı, burada yapın orada yapınlar böyle şey. Ben buraya aşıkım diye aklına. Patrik görüyor. Peki ne oluyor muhteremler? Eğer tek bir kadın... Tek bir kadın... Ekle arasında bulunursa ne oluyor? Kadının... Sağındaki eki namazı bozuluyor. Soldakine bozuluyor. Arkasına bozuluyor. Üç gün namazına bozuyor. Diğerlerine zarar vermiyor. Eğer kadın... iki kadın yayınla durdular. Sabahsına girdiler iki kadın. Yine aynı şekilde... Sağdaki erkeğin, erken erkeğin, arkada dört namazı bozuldu. Yalnız kural bozu değişir şimdi. Eğer üç kadını saftarlarsa tarlarsa, üç oldu mu, o zaman bir saf anlamına gelmekten. O zaman kural değişiyor. Üç tane kadın gelene geldiler, imamı uydular, erkek arasında. Şimdi ne olacak? Sağdaki erkeğin namazı bozuldu bir. Üç kadın. Solduk ya bozuldu iki, arkada üç kişinin ta sola kadar hep namazı bozuyoruz. Üçer üçer. Yani on saf olsun, arkada otuz namazı bozuyabiliyoruz. Tabi bir kadına buna sebebi olduğu için günahının yükünü kadın iktimalılarının daha fazla sev bu şekilde böyle. Ancak arada direkt direkt olursa işi olursa da böylece ya da arada bir kalın perde olursa en aşağı parmak kalınlığında böyle kalın halıma olursa arada o zaman zarar etmiyor. İnce bir perdeme olursa yine namazı bozar böyle. Bir de mezhep farkı imamı uymada. Bir hareki olan kişi Şafi imamına uyar mı? Uyar muhteremler. Şafi mezhebin olan mensupların kişinin Hanefi uyar mı? Uyar. Caiz. Dörde haktır bunların. Yani bunda bir şartı var bu muhteremler. Nedir bu da? Mesela Hanefi kişi İmam Şafi eder. İmam Şafi mezhebin mevzu. Eğer o imamın Hanefi'ye göre abdest bozan bir şeyini görürse Abdestin yenilemediğini görürse ona uyama muhteremler. Şimdi Şafi Meslebi'ne göre bir kimse kanakarsa akarsa abdestin bozulmuyor muhteremler. Meslebi'ye göre derimler. İmam Şafi imamıdır. Canı yani girmeden önce bunu kananmıştır, bir şey olmuştur. Bunu bunu sildi. İmam miraba geçti. Hanife olan ki bunu şimdi. Niye? Hanife'ye göre o imam abdestsizdir. İşte buna uymaz göre göre. Yine bir kişi, Şafir Mesih bir kişi de bir kişi de Mesih Mesih Mesul'ün de nedir muhteremler? Şafir Mesih Mesih de eğer bir erkeğin eli kadına dokunursa hangi kadına? Mahremi olmayan kadına dokunursa. Mahremi nikâh düşmeyen kadınları. Bir erkeğin eli mesela Annesine dokundu çıplak olarak. Kızına dokundu, işte yeğene dokundu. Teyze dokundu ama abdesti bozmaz bunlarda böyle şey. Şafi'ye göre bir erkeğin eli mahrumi olmayan yabancı kadına ya da eşine çıpla dokunursa bunların bir şeyi almanız duysa duymaz muhtemelen böyle. Yani Şafi'ye göre bir erkek abdest değilken abdesti değilken istemesin. Mesela markete git alışveriş yapmaya. Kasye buna para verirken eli dokundu, Hapisi bozunmuştur der. Yenem bir şafi ye mesup olan kişiye mesela hacı gitti, taaffe girdi, taaffe ederken kadın eliyle dokundu, bir şeyine dokundu, çıplak dokundu, o abizi bir şekilde. Şimdi bir hanife olan kişi de, olan e, şafi olan kişi de cemaat olacak, şafi mesela mesul. İmam Halefi, bu kişi bakıyor İmam Halefi imam ama namazın önce işte kadınlarla konuşuyor, tutuşu bu oldu. Biliyor ki mahrem değil bunlar da, o da bunun zaman uyamadı muhteremler. Bunun için ne yapma gerekiyor muhterem cemaatimiz? İmamlık görevi İslam'da en kutsal görev, en kutsal görev Neden? Peygamberimizin yaptığı görev muhteremler. Kulafah ve yaptığı görev. Yani imamlık öyle sıradan memur değil muhteremler. Böyle. Öyle sıradan bir geçinması değil imamlık. İmamlık, imamet, İslam'da en kutsal bir görev. Öyle geçindi. Bunun için imamların namaz konusunu en iyi bilmesi gerekir bunların da. Yine bir imam, bir imam, eğer cemaatine ara sıra bile olsa Başka meseletten gelen olduğunu biliyorsa ne gerek, imamın abdestini ona bir alması gerekiyor. Her yani imam abdeste azan dört mesele olması gerekiyor mutlaka. Mesela şabil olsun bir kanadımı abdestin tazirmeni muhtemeldir Hanefi'de, de Hanefi olan kişi de, imam da dokununca. Abdestini tazeleme muhtememinde. Bir de başın besinde tam yapması gerekiyor bir şekilde Yani imamdan bununla etmesi gerekiyor. Yoksa sorum oluyorlar. Yine bir konu, güncel olarak bir konu yine. Hanedi mezhebine göre imam uyan kişi farz namazında bir şey okunmaz, ayakta okunmaz. Yani Sübhanaki okur, Evzu şeker, Basmeni Fatih okumaz. Okusen ne olur? Haram ve yakın mekru, yani tarih mekrudur yani bu tarihe mekru. Demek ki hanife olan kişi imama uydu ne yapar? Tabi niyetini yapar, tekbir alır, sübhaneke okur, evzu şeker, Basmeni okumaz. Fatih okumaz böyle. Okursa tarihe mekru oluyor böyle şey. göre. Şafi mezhebine gelince Şafi mezhebinde cemaattan her birinin farz okuması farz baktığında bir her birinin farz okuması şart farzdır Şafi'de. Bunun için Şafiler cemaat yaptıkları zaman imam ne yapar? İmam ayakta üç tane sekte verir. Haybe duraklama verir imam. İlk sektör Fatih'e başlamayın önce. İmam tekbir alır, sıfır okur falan, Onları biraz durur vardı böyle. Durur. Yani sektör sükü anlamında okumaz. Neden? Cemaat Fatih okusunlar diye. Sonra kıraata başlar. Fatih'dan sonra yine de bir sekte verir. Hemen daha geçmez. Bu sektör biraz daha kısadır. Eğer cemaat fatiye bitirememişlerse tamlasınlar diye. Bir de zam süre bitten sonra da hem ülke gitmez, az durur, son fırsatı bir cemaate verir. Şimdi hanefi imam bu yapamaz muhteremler. Bir hanefi imamı eğer fatır önce böyle sekte verse, yani susa dursa ne oluyor? Buna sevicide gerekir muhteremler, hanefide. Peki ne yapma gerekiyor hanefi imamının? Sübhaneke'yi, Emzi'yi, Besmele'yi çok ama çok yavaş okuması gerekir muhteremde. Bu şart günümüzde muhterem. Habib Aleyhisselam. Çünkü elhamdülillah e, Şah-ı cemaatimiz her yere geliyor bunlar, geliyor bunlar, geliyorlar. Bu namazı da Fatih-i Kuma'ya bunların da. Bu için Hanefi bunu yapması şart günümüzde muhterem. Ne yapar? Niyetten sonra gayet yavaş böyle Sübhaneke Allahümme böyle ve bir hamdika ve teavvik ya böyle kaid R R R okur en üzeri böyle yavaş okur ama bir zaman tanımış olabilirsiniz. Yapması gerekiyor. Yani bir müslüman diğer müslümanatında yalnız olması da şarttır bu şekilde efendim. Şimdi aklımıza burada bir soru işareti gelebilir. Neden şerh Fatiha farzda? da, ayetlerin farz değil şimdi? Okum, okumak gerekmiyor. Tabii her mesevin muhteremler peygamberimize dayanan, ayet-i kerime dayanan bir kaynakları vardır işadı göre. Şimdi Şam'a göre hadis-i okuyorum Buhari Müslim'den. La salate le men dem yakra bütün Kur'an. Buna benzer hadisçi daha çağrı şeyhleri var. Bir kimse namazda eğer Ümmül Kur'an'ı Fatih'i okumazsa namazı olmaz. Buna göre nedir Şah-ı okuması farz olmuş oluyor bence. Hanep'te neye farz olmuyor? Hanep'e şu ayet-i kerime alıyor muhteremler. Aram suresinde Ve izâ kurup Kur'an'ı feslemü lehû ve en ayet-i viza Kurel Kur'an'ı okunduğu zaman fes festival onu dinleyin ve susun almış oluyor bu şekilde tabi her mezhep ne yaptı herkes mensup olduğu imama tabi olur muhtemelde mü şey tabi olur bunu tam daha başta kaynakları var bunların bunu tarih içine girmiyorum burada yanlış demek istiyorum Demek ki günümüzde Şah-ı Meslemi ve Sübhanlar kardeşlerimize cama geldiği için imamlarımızın bunu yapmaları gerekiyor. Sübhanelki Enz-i Besmele'yi çok ama okumaları gerekiyor. Onları bir fırsat etmeleri için. Maliki'ye gelince, muhtemel, Maliki mezhebine gelince, Maliki mezhebinde, mezhebinde sessiz kıraatlerde cemaat okumaz. Ancak sessiz kıraatlerde, yani öğün namazında, iki namazında cemaat tefat okur. Maliki mezhebine göre muhtemelen Hanefi'den de İmam Muhammed'e göre o da aynı iştahatta. Hale-i mezhebinden, Muhammed'e göre de, sessiz kıraatlarda, öleken de, cemaat için yavaş okuyabilir Fatih-i Şerif'i. Ona göre de, okuyabilir göre de. Bir de muhteremler, namaza giriş ilgi hadış şerif var. Namaza giriş ilgi hadış şerif var böyle. Bu da günümüzde, çok yanlış uygulanıyor bu da. hadis ı şerif, hem Bahri'de, hem Hüsnü hadış-ı böyle. Yani, en sahih hadis-i şerif. Buyru alişomaz ederim. İzza kıyameti salatü. Namazın şer'e kamete başlandığı zaman. Felâ tedüha ve entüm tezavne. Koşarak namaza gelmeyin. Yani kişi kanın duydu. Dışarıdaki kişi duyduk ki Kavme getiriliyor, getiriliyor. Yetişeyim diye Peygamber buyuruyor, koşarak yani acilci bir tavırla camada gelmeyin. Ve tuha ventum temşune. Yürüyerek normal geliniz. Ve aleyhüküm eskiyi netiyor. Üzerine sükunetle, vakarla, karla, ağır başlıkla yürüyerek geliniz böyle. Yani kavme getirilse de ee, imam cemaatta, namaz duruşlarında Fatiha başlarda teğen bunu taklit böyle koşu gelmeyin acele etmeyiniz böyle yürüyerek Bakarla arbaşına geliniz. Hımazretin fesallü ne yetiştirsiniz onu kullanınız. Ve mağfatiküm fe'etimü. Ne kadar kaçmışsa onları tamamlayınız. Bugün çok oluyor muhteremler. Hele akşam namazında akşam namazında tabi hemen kâhmetleniyor. Hele hava açıksa insanın da aldığını Daha vakit var açık havada kişilerde. Dışarıda bekliyorlar şu. Bu tabii bizim hatamız böyle. Yani camilemezse korkuyoruz muhteremem böyle şey. Allah korusun iman bir zaaf bu da iman hakkında. Şey. Olması gerekiyor ama olay bir olay? Şimdi akşam için özellikle, tabi herkesin geçerli, akşam özellikle dışarı duyuyorlar ki bakıyorum kâmil getiriliyor, telaş, heyecanla böyle acı acı girmek. Ne oluyor bu Çok kişi camiye gelince her cami büyükse böyle gelince kadar cama rüke gidiyorlar. Şimdi abi çok kişiler eğer rükuya yetişsiz imamlar beraber o rekatin sayılır diye. Rekatın kaçmasını ne yapıyorlar? Acil olarak böyle tekbir alıp rükuya iliyorlar. Şimdi burada iki büyük sakınca muhtemelen bakın. Çok büyük tehlikeli namazı ifsad eden Nedir bunlar? Bir çok kişiye acil olarak rükuya giderken tekbir alıyor. Allah haber diye. İlk tekbir iftah tekbire. Hayat alması bu far muhtemelen bakın. Bu hayatlarımızın fazdır. Niyetini yapabilir. Camiye gelirken, cemaate sabah gelirken, niyetini kararını yapabilir bence. Namad dikildi mi, bu tekbiri açık alacak, alacak ayakta yok bunun. Allah'a tam ayakta gidecek tekbir. Ondan sonra rükü tekrarıp rüküye Eğer bu kişi ayakta başlasa bile rüküye giderken tekbir devam etse, rüküden tamamlarsa, bu rüku tekbiri oluyor. Rüku tekbiri sünnet-i mücerremdir. Gisele rüku farzdır. Böyle için farzı ettiği için namaza girmemiş oluyor. Birinci sakınca bu. İkincisi sakıncası şu mücerremler. Siz kişi acele ediyor, imam uyu rükeye eğiliyor. Aa tekrarla diyelim böyle. Rükuya gidiyor. İmamlarımız genelde önce abi kalkıyorlar. Ondan sonra şimdi Allah diyorlar gelende. Yani Cemal önce kalkması diye. Fakat uygulamamız aslında. Şimdi bu kişi farkına değil. İmam Rükü de diye tekbir ayakta aldı. Rükü'ye gitti. Ama bu Rükü'ye giderken imam onda da kalkmış oluyor aslında. Sesi oradan geliyor. Bu kişi imamla beraber rük yapmayınca buna bir fark etmişim burada. ya yani namazı gidiyor muhtemelen. Bakın Peygamberimizin tavsiyesi Arjmanız etlerinin kâmed duysanız bile koşarak heyecanla telaşla gelmiyordun böylece şey. namaza yürüyerek ağırbaşlı başlığı ve karla gelin böyle yani namaza kendinizi derin namaza kendinizi böyle böyle namaza geleniz nerede yetişirseniz onu kılının kalın tamamlayınız. Şimdi şöyle bir algı oluyor yeni halkımızda. Eğer rüküye yetişemezsem secde rekatten sayılmıyor boşuna. Hatta bazıları bakıyor imam rüküye gitmiş kalkacak. inadına ağır oluyor bu seferde böyle. Nasıl sayılmıyor diyor. Şimdi cemaatine bakar böyle. Evet insan imam ve abbe secdeyi yedi secdeye varsa rekat sayılmıyor ama secdenin hesabı yazılıyor ama ya eğer de bir farzlamadığın cemaatı seyri yazılıyor. Hatta kişi, mesela camiye geldi kişi, İmam rüka gitti o anda. Acele, teraş ile ben Rükkan ye yetişememem derken korkuyorsun, alsın yapsın? Aralsın burada. Ne yapsın? İmam Rükkan kalktığında imam uyusun, seyriye gitsin muhtemelen. Seyriye gitsin. Demek ki seyri sahibini alıyor, rükkan sayılmasa bile. Birden muhterem cemaatimiz bir insanın evde namaz kılarken, cemaat yaparken, kişinin mahremi de olsayan da olsa namazı bozuyor muhteremeler. Yani yalnız yabancı kadın değil muhteremeler bu. Bir insanın evde namaz kılarken ama cemaat yaparlarsa muhteremeler. Eğer hanımı ay namaz kılıyor, erkeği ay namaz kılıyor. Olmaz namazı bozulmaz Namaz bozulmaz. Ne zaman namaz bulunur? Eğer cemaat yaparlarsa gerek ki aile aileliği olan kocası imam olsun gerekse oğlu imam olsun, gerek başka bir şahit imam olsun, erkek de kadın da imama uydukları zaman yani gelirse, önde olursa o zaman bozar. Bu kişinin annesi de olsa, kızı da olsa muhteremler, torunu da olsun bundan fark etmiyor bu arada. Hatta bu Hanım, bile ermiş kız olsa, eğer yaşı dokuz ise kesin bozuyor mu Bakınız. Eğer sekiz yaşında, yedi yaşında kız da boyu postu şeyi sebple yapıyorsa biraz böyle, bu da bozuyor mu Bana kaşıma gerekiyor bunlardan da. Yalnız eğer mesafe farkı varsa. Yani bunda köprü şu namazda erkekte kadının bedenine uzuvun denk gelmesi ağzalarının. mesela yukarıda camilerde yukarıda camilerde şimdi kanla burada yukarı olsa da şurada önde de olsalar namazı bozar mı Yani insan bunun yukarı oldu mu? zarar muhtemelen. Bu da Zarar vermiyor. Yine tekrar Muhteremler cemaat konusunda elimizden geldiği kadar namaz cemaat kılma çalışan Muhteremler. Yani bir erkek evine geldiği zamanlar e, hanımı müsaat ise tabi onunla kılarlar. Müsaat değilse oğlu olsun kızı olsun bakınız hatta bülüşanı ermemiş de olsa ama aklı namazı eriyorsa onu olsun. Herkes çocuğu ise onu sağına alacak. Bir de burada bir ilginç bir mesele var burada muhterem. İlginç bir mesele var. Çok ilginç bir mesele var burada. İki kişi namaz kıyacaklar. Biri çok uzun boylu. Biri de çok kısa boylu. Diyelim ki boyu kısa olan Yemam oldu. İki kişiler. Öbür bunun sağına durdu. Sağda bunun durdu. Ne yapacak? Ayağı bunu ayağa gelsin hocu. Ayak. Şimdi iman boyu kısa, secide vardılar, cemaat uyanır boyu çok uzun. Secide iman boyu geçti secide. Bu zarar vermiyor mu Buradaki nedir ölçü? Ayak. Ayak ger dolumu et ol mu İnşallah cemaatimiz namazımızı cemaat kumaş çalışalım mu eğer kişi kıraatindeki insana bir şüphesi varsa nedir kıraat? Önce başla Fatih elhamdülillah kişi ne yapmalı? Bu Fatih suresini hiç birkaç tane sureyi kişi iyi bellemeli bunları. Yani harfler tam çıkarmaya çalışmalı kişi iş yerinde yolda, piktikte, evde inşallah cemaat yapmaya çalışalım. İzlediğiniz için Fatiha.